Rahmanı Rahim, Alhamdulillah Rabbil Rahim, Salatü ve ve, ve, ve Kıymetli dinleyenler, sohbet arkadaşlarımız, ders arkadaşlarımız. Dersin başladığını herkese duyurunuz. Allah Teala'nın rızası için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anni ve bir ayet bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime ulaştırın. Bu emrine imtisal için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de şefaatine nail olmak için hemen insanlara telefon, mesaj ve bildirim yapın ki hadis-i şerifler başladı. Bugün dünyada Şu ders meclisimizden, şu andaki, şu saatteki hadis-i şerif okunan, hadis-i şerif meclisinden daha faziletli bir meclis olamaz. Başka bir yerde de tefsir okuyorsa, hadis okuyorsa o olabilir. Ama tefsir hadis dışında ne konuşuluyorsa, reklamlar, haberler, havadisler, açık oturumlar, kapalı oturumlar, hepsi hikaye. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'e allah Teala tarafından vahyedilen, bildirilen, İhlas ile ilgili bu dersi devam ediyoruz hadis-i şerifleri. tergib teripten. Efendim bundan daha kıymetli bir şey bulan gitsin onu dinlesin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyoruz ya, biz onu duyuruyoruz. Bu ders bizim dersimiz değil. Bizim konuşmamız değil. Metnini okuyoruz. Mana ve şer yapıyoruz. Bu kadar. Bir şey katmıyoruz. Bir şey de katıştırmıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sağ olsaydı hayatta olsaydı yanına gitseydin bu hadisleri söyleyecekti sana. E şimdi sen kayba iman etmiş Müslümansın. Biz de sana bu hadisleri anlatıyoruz. Onun için bundan büyük bir ders olamaz. Hadis-i şerif dinlemekten daha büyük kıymetli bir şey kimse dinleyemez. Onun için dersi dikkatle dinleyin. Allah rızası için insanlara ulaştırın. Ulaştıranları Allah Teala hayırlı muratlarına ulaştırsın. Amin. Şimdi Ebu Hureyre Radıyallahu Teala Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Kale. O dedi ki Kale buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bahis hep ihlastan giriyor. Daha bizim bakalım ne zamana kadar gider bu. İhlas hadis-i şerifleri bunlar. Ee, i̇hlas hadis-i şerifleri e, hemen hemen evet daha yani birkaç der sonra biter inşallah. Fasıl olarak Bab olarak ihlas babını bitireceğiz. İlk bab ihlas babıdır. 57 hadis-i şerif var burada. Şimdi biz e, 38. hadis-i şerife gelmişiz. Yahrucu çıkacak. ahiriz zaman. Ahir zamanda. Artık e, ahir zamanda olduğumuz kesindir de ahir zamanında uzun süreleri var tabi ki. Ahir zamanda 50 sene, 100 sene değil. İmam Rabbani Hazretleri binden sonra ahir zaman olduğunu söylüyor. Yani 437 sene ol, olmuş. Hemen hemen yani ahir zamana geçtiğimiz. Binin geçmesiyle çok büyük değişiklikler oldu buyuruyor. Bu itibarla ahir zamandayız ama bu şimdi çıktı mı? Ee, çıktı bence. Evet ahir zamanda çıkacak diyor. Kim çıkacak? Efendim ricalun bir takım adamlar çıkacak. Bence bu adamlar çıktı yani. Ama size de siz de takdir edersiniz. Hadis-i Şerif'i devam ediyoruz. Bu adamlar ne yapacaklar? ne e, talep edecekler. ne aldatarak. E, işte ters köşe yaparak diyelim. Yani e, böyle yağcılıklarla göz boğacılıklarla e, kandırarak kandırarak, burada hud'a da var yani aldatma da var. Aldatarak talep edecekler. Neyi et dünya? Dünya yani mal, mülk, arazi, araba, para falan. Neyle bunu yapacaklar? Bittiğini din mukabilinde. Yani salih ameller işleyecekler. Görüntüde niyeti ihlas yok. Allah için olmadığı için salih olmuyor ama görüntüde salih amel. Namaz salih amel. Oruç, milleti namazla kandıracaklar. Oruçla kandıracaklar. Hocayım diye kandıracaklar. Sarıkla cübbeyle kandıracaklar. Efendim, e, tarikatla kandırabilirler. Vakıf dernek adı altında kandırabilirler. Her türlü kandırma var. Bittiğini din ile, din şu demek. Yani din ile talep edilmesi gereken nedir? Ahirette Allah'ın rızasıdır, sevabıdır. En başta rızasıdır. E, dinle ne demek? Din yani salih de demek. Din din gözde görülen bir şey değil ki. Dini ben senin evine getireyim çay mı içirirsin. Din, din nedir? Din nedir? Abdestir, namazdır, oruçtur Dinin fiilleri ve amelleriyle din din olur yani. E, bu amellerle dünyayı talep edecekler. Ne demek dünyayı talep edecekler? Yani e, buradan para kazanacaklar. E, ama ben size geçen sohbete anlattım. Adam imam olmuş da maaş alıyor. Bu ona girmez. Ne alakası var? Adam dükkana gidemiyor, bir yere gidemiyor. Mecbur beş vakit namaza nasıl yetişecek? Aynı yerde. O bağlanmış oluyor oraya. Orada namaz kılmanın, kıldırmanın parasını almıyor. Ya orada bağlanmış olmanın, yani başka işe gidememen, çocuk, çocuğun nafakasını almış oluyor. Bunlar ona girmez. Burada şuna giriyor. Yani, efendim, kendilerini salih gösteriyorlar, mübarek zat gibi görünüyorlar. Ondan sonra çok büyük hizmetler yaptıklarını e, iddia ediyorlar efendim ve böylece dini istismar ederek, bak istismar başka bir şey, sömürmek demek, dini sömürülecek. E, adam kitap yazmış, kitap satıyor, kitabını tanıttı. E, bunu bu, buna girmez ki. E, bu kitap e, kağıt parası var, matbaa parası var. Adam çalışıyor, dükkanı var, dergisi var, dergisi var. Yani bunlar ayrı bir şey. Burada bir emek sarf ediyor, adam bir şey satıyor, bir ürün satıyor. Adam ürün satabilir, bir ürünü ta, efendim, satabilir, adam musafı da satabilir. Bu Kur'an'ı satmak demek değil ki, kağıdı var, yaprağı var. Yani o ayrı bir şey. Sen efendim Kur'an satma, sen dükkanında niye dini kitap satıyorsun, dini paraya alet ettin. Bununla alakası yok yani, böyle saçma sapan e, konuşanlar var da onlar cuhela sınıfıdır. Şüfah'dır yani. Onun ne alakası? Adam bir ürün arz ediyor. Sen bu ürünü ister alırsın, ister almazsın işine gelirse. Burada bunun dünyacılıkla ne alakası var? Karşılığında bir bedel, bir ürün var yani. Anlatabiliyor muyum? Bir şey satıyorsan bu istismar olmaz. Niye istismar olmaz? Çünkü burada efendim bir mal, meta satıyor yani. Ekmeği de para alıyorsun, tuzu da yani bunu şey değil ki o ayrı bir şey. Çünkü bir değeri var. Bir mukabelesi var. Bizim anlattığımız ne? Bizim anlattığımız dindar geçiniyor. Salih görünüyor. Ondan sonra insanlar buna yardım ediyorlar. ve hatta ben işte benim şurada kurs yapıyorum. 150 tane talebe okutuyorum. 500 kişiye işte yemek veriyorum. Falan falan gibi laflar atıyor diye Halbuki yok yalan. Ama Takva görüntüleriyle, hikayeleriyle millet aa ne mübarek adam. Bu adam yalan söylemez bundan zarar gelmez ayağına. Millet para akıtıyor. dan bir şey kalan varisliği yok. Köyden çarıksız gelmiş. Ama şimdi herifin anları amamları var. Nasıl oluyor? Bunlar yani şu anda mevcut yani tanıdıklarımız var mevcut. Biz bu işe girerken babamızı Türkiye'nin en zenginlerindendi 5-10 kişidendi yani. 80 model Mercedes altımızda şoförümüz 80 senesinde vardı yani. Ha şimdi o duruma göre çok daha fakirim. Çok daha fakirim yani. Yani zengin başladık, çulsuz bitirdik gibi bir durumlara düştük yani. Fakat bir de tersi bunun var. Çarıksız gelmiş, dükkanın sayısını bilmiyor ya. Bayrampaşa'da 5-10 ana var adamın şimdi. Bu adam imam emeklisi. Yani imam emeklisi abi. Başka bir ticareti yok. Hadi benim birkaç tehlifim var bilmem ne olur. Şimdi konuyu yiyorum el halinden. Yani adamın imam emeklisinin dışında göstereceği mal yok. Han Hanlar nereden çıktı abi? Bunlar var maalesef var. Var. Kurbanı keseceğiz dedi. Kurbanı toplayıp yenenler olmadı mı ya? Bir de bunu din ayağına yani böyle takva görüntü falan. Hac ömrede böyle tanışmalar neticesinde. Aa ne salih adam sıralı zikrediyor falan. Ondan sonra ortak olup seni dolandıracak Veya borç alacak iç edecek ödemeyecek Bunlarla çok karşılaşıyoruz Ya arkadaş Niye çalışıyorsun Çalışmıyorsun ya Niye tekkede oturuyorsun Vurduk Allah Bunları Tekkede oturmuşlar Zikir yapıyorlar çalışmaya gitmiyorlar Siz dedi kimsiniz dedi ya Böyle dedi oturuyorsun oturuyorsun Dedi ki biz dedi mümireyiz dedi Mütevekkilleriz dedi Mütevekkil yani tevekkül etmişler, tekkede oturmuşlar. Nasıl olsa kazan kaynıyor, yiyip içiyorlar. Biz dedi mütevekkilleriz. Ulan dedi siz ne mütevekkiller Siz müteekkillersiniz dedi. Mütevekkil Allah'a tevekkül. Müteekkil iyice. Ekeleden geliyor yani. Ekil, işin iş, gücü. Iş. Ne mütevekkilsiniz, müteekkilsiniz dedi be. Yani bir insan zikrini yapar, tekkede işra bekler. Cık, tamam ama arada bir git de bir şey de çalış da kardeşim. Ne yük oluyorsun insanların sırtına? Hayrûl nesmellâ kellûnâlel nesm. İnsanların en hayırlısı insanlara yük olmayandır. Ama mazursun, elin tutmaz, ayağı atma, hastasın, garipsin, zatürresin, ciğerin yok. Ha tamam, an bir Müslüman da sana bakacak tabii. Fakir fukaraya da yardım fonu var ya. O zaman da zekat sadakayı kime vereceğiz? Herkes çalışırsa. O ayrı bir şey. Ama ben böyle dergiye gelmişim, dervişim ayağına. Yani talebeysen olur. Okuyorsan anlarım. Çünkü bu ümmete alim lazım. Tabii ki işe gidersen alim olamazsın. İlim çok zor bir şey. Ilme, küllünü vermeden ilim sana cüzünü vermez ama yani zikir yapacağım bilmem ne zikir yapacaksan yap 7-8 saat çalışmana mani değil daha 24 saatinden 2 daha, 16 saatin kalıyor 16 saatin kalıyor zikre mani yok yani 3-5 saat çalışarak insan bir ekmek çıkarabilir dolayısıyla dini kullanmamak lazım efendim takva görüntüler vererek ondan sonra namazla insanları kandırarak Efendim, oruç tutarak insanları kandı. Her gün oruçlu. Pazartesi, perşembeyi de bıraktık yani. Ne zaman sorsan herif oruçlu. Sam'ı Davut'u da geçmiş yani. Her gün tutuyorum diyor bayram hariç. Ya kardeşim tamam mı tutuyorsan Allah Allah aranda. Ne bana reklam yapıyorsun? Ben de sana mı istiyorsun yani? İftarlık para mı toplayalım şimdi sana? Ne anlatıyorsun bana yani? Anlatma yani o zaman. Tutuyorsan tut. Yani ne oruç göstererek, namaz göstererek, haç ömrede fazla ibadet göstererek Buradan yani insanlar e, beni salih görsün, mübarek zat zannetsin falan. Ondan sonra bana bir yardım yaparlar, para akar, şudur olur, bunlar. Bunlar ihlasız insanlar yani. Dünyayı talep ederler ama dini kullanırlar. Şimdi bunları bunlar ahir zamanda çıkacak diyor. Bence çıktı yani. Bol bol da mevcuttur. Yelbesu ile giyinirler linas insanlar için culude zani koyun derileri. Mine neden mine l -l yumuşaklıktan yani görsem böyle mütevazi aşağıdan alan alçak gönüllü falan filan. Efendim bunlar koyun postuna bürünmüş derler ya. Halbuki kurt yani. Post koyun derisi böyle. Yani yumuşak olur koyun derisi. Dış görüntü yumuşak yani. Aa işte efendim, nasılsınız? Maşallah inşallah tebarek Allah barak Allah falan filan. Harbi şerif de görüştüğün zaman işte te Tekke'de Mekke'de hareketler böyle kibar, nazik, haza beyefendi falan filan ben böyle adamlar çok gördüm ya çok 40 senelik tecrübem var ne yılan çıktılar biliyor musun ne ajanlar geldi geçti yanımdan ne görsem böyle 10 sene herifle gezmişim bir fire yok hareketinde falso görmedim tehtür, tehtür, işrak işrak kuşluk kuşluk 10 sene bir adam falso vermez mi ya Koyun postu ya. Çok yumuşak. Ama... ...elsine tümdilleri ahlada tatlıdır miler aseli baldan... ...ağızlarından bal akıyor. Hürmet, izzet, ikram bilmem ne. Ya milletin paralarını toplayarak... ...efendim hizmet ayağına hezimet yapanlardaki durum neydi? Konuşmalar nasıl? Ayetler, hadisler... ...fakir fukara yardımlar... ...burslar, kurslar... ...efendim... Ee, insanlığa hizmet budur budur. Aa ağzdan bal akıyor. Hep din adına yani. Allah için, lillah için ağlamalar, sızlamalar, bütün insanları ağlatmalar, kaza getirmeler falan. Bütün insanlar baktılar. Allah adamlar ne fedakar, ne cefakar. Aç susuz gitmişler Afrika'nın köşesine, dünyanın bir ucuna. Allah için, din için falan falan falan. Post nasıl post. Post kuzu. Dörüntü çok mütevazi. Ve kulübüm kalpler kulübü ziyap. Kurtların kalpleri. En büyük canavar kalpleri. Kalpler canavar kalpleri. Ondan sonra adamın efendim e, Affedersiniz avret yerini mi çekmeler? Öbürünün karısını mı çekmeler? Öbürünün kızını mı dinlemeler? Öbürünün cık cık cık, haram değil mi? yedi bir gece dinlemiş diyormuş adama. Ya diyormuş Allah hepimizi dinliyor diyormuş yani bunda soruyor ki Mevla hepimizi dinliyor zaten. Ben Mevla hepimizi dinliyor da sana dinleme diyor velateceğizzeci. Ayıp araştırma diyor. Kapı dinleme diyor. İzinsiz girme diyor. İzinsiz eve bakma diyor. Sen giriyorsun neler bu, bu kurt yapar mı bunu? Yapma. Dil nasıl dil? Diller baldan tat, ayetler, hadisler, hizmetler, insanlar bütün taraf falan filan. Mütevazilikler, tasavvufi cümleler Ondan sonra bir de baktığın zaman şey, kendimize en aşağı görelim arkadaşlar. Herkes bizden üstündür. Biz ne olacağız belli değil falan. o ne takva. Bunları yaşadı mı bu millet. Ahir zamanda çıkacak bu illet diyor. Çıktı. Bizim tarikatçılardan da çok var. Ben yani iğneyi başkasına çuvaldızı bana batırırım ben. Bizim tarikatçılardan da bu hareketleri çok görüyoruz. Çok var yani. Kalbi canavar ya. Canavar, gıybet, dedikodu, iftira, ayak kaydırmak, insanlar altına halıyı, kilimi çekip küt aşağıya. Yani Müslüman Müslüman'ın ayağını kaydırmak için böyle işler yapmaması lazım ya. Ne var? O hocayı da beğenen ne var? Gitsin onu da cemaat. Ehli sünnet olduktan sonra niye kıskanıyoruz birbirimizi? Hemen adamın bir şeyini söylemeyin. Onun şusu şöyle, bunun bu, gitmeyin onu dinlemeyin. E, bu adam ehli sünnet mi, ehli sünnet. Niye gitmeyeceğim ağabey? Kalbin kayar, bilmem ne. Ne kalbize kayacak? Adam şey değil bir şey değil. Herkesin mürşidi belli zaten. Ne kalbi, kalbi kayacak adamı? O hocayı dinleme. Bundan ders okuma. Onun şusu var bunun. Bunlar canavarlıktır arkadaşlar. Yani dilden konuşurken bal gibi konuşuyorsun. kevazın konuşuyorsun. Ayet adı sokuyorsun. Sen, millet zannediyor seni seyri sülükü bitirmiş. Ama yaptığın hareket arkadan canavar. Adamın ırzını parçalıyorsun. Haysiyetin. Kurt ne yapar? Kurt en fazla gelse ciğerini parçalar. Bu daha kötü. ırzını parçalıyor. Haysiyetini parçalıyor. Şerefini rencide ediyor. Karısını kurusunu işe karıştırıyor. Neler gördük biz ya. Bizim cemaatlarda da oldu böyle şeyler. Onun için kimse kendini sütten çıkmış ak olarak göstermeye çalışmasın. Herkes kendini bir muhasebe yapsın. Canavarlığın bir yok. Bir tek eli sünnet hassasiyetimiz olabilir. İtikadi konularda millete reddiye yaparız. Ama ameli konular, özel hayat, insanlar ne yapacak? Cık, ya bunlar bizi alakadar etmez. Ama adamı kız verecektir sana sorar sen o adamın bir yanlışını biliyorsun o ayrı bir şey özel bir konuda ders ki arkadaş ben bu adamdan bazı böyle yanlışlıklar gördüm şahitim yani duydum lan olmaz yani sen bana Allah için sordun müsteşar mühtemen olur madem güvendin hiç danıştın ben de sana kız veriyorsun hassas bir konu böyle yanlışlarını gördüm ben bu çocuğu bu ayrı bir şey bak bunlar özel şeye girmez kıymet dedikodu iftiraya girmez bunlar şahit olduğum şeyi aktarabilirsin ama şimdi tevbe etmiş olabilir şudur budur ama gördüm bunu da demesem olmaz yani sen kazık gelsin bak bana sordu. bunlar ayrı bir şey ama sırf haset sırf kıskançlık sırf çekememek sırf o gitmesin bana gelsin sırf onu dinlemesin beni dinlesin o derneğe yardım etme gel benim derneğe yardım bunlar çingenelik yani affedersin çingeneler kızmasın şimdi çingeneler çok ne olacak ne takva sahibi şerefli çingeneler var ne takva sahibi şerefli çingeneler var çünkü ne ola bir adam Küpte olabilir. Herkesin bir ırkı var yani. Takvalidir, şeref faziledir, Takva takvalidir. Irkla değil ki. adam ol yani. Yani burada demek istediğim adilik müktezellik yani. Irktan bahsetmiyorum. Bunu yapmamak lazım. Çünkü Mevla bunlara yakulullah çok gazap ediyor ve buyurur ki: "Ebi e istifam yani. Ebi bana mı yakderun? E, benimle mi aldanıyorlar?" Ne demek benimle mi aldanıyor? Bana mı aldanıyorlar? Yani ben onlara biraz yol veriyorum. Yüz veriyorum. helimle muamele ediyorum. Yani belalarını acele vermiyorum diye be, be, benim yani acele ceza vermememe mi aldanıyorlar? Em yoksa aleyye. Bana karşı mı yecderi un, Cesaret gösteriyorlar. Yani biz Allah'a falan takmayız. Allah kalbimizi bilirse bilsin. Biz içimizden şöyle yaparız. Dışımızdan böyle yaparız. Ya bunlar da ne cesaret buyuruyor allah Teala ya? Bunlar benim Ceza vermememi aldanıyorlar? Vermeyeceğimi mi sanıyorlar? Yoksa bana karşı cüret gösterisi mi çıkmışlar? Yani ne yapacaksın bize ya falan? Bana mı inanmıyor bunlar ya? Benim gazabımı bilen, benim azabımı bilen Müslümanım diyen bir adam nasıl böyle kuzu postuna bürünüp de kurt kalbi gibi canavarlık yapar buyuruyor? Febi Haleftu febi yüce zatıma haleftü yemin ettim Allah buyuruyor. Bak hadisi kutsuya döndü şimdi il vaat ediyor bu adı. yüce zatıma yemin ettim bak bu yemin yere düşmez arkadaşlar herkes istifara başlasın debe sen ne Elbette muhakkak göndereceğim halalaki bu şekilde davranan dini kullanan dini istismar eden din adıyla e, paraları yıan Cukka yapan stok yapan Ondan sonra koyun postuna bürünmüş baldan tatlı konuşan ama kurt kalbi taşıyan bu zındıklara Göndereceğim. minimum kendi içlerinden. Belayı kendi içlerinden göndereceğim. Yaptıkları kötü işlerinden dolayı göndereceğim. Ne göndereceğim? Fitneten. Fitne demek kargaşa. Bir kargaşa bunlara musallatın. Bu dini istismar edip efendim dünya peşinde koşan kurt kalplilere öyle bir fitne ve kargaşa göndereceğim ki azap. Dünyada dünyada da. Işte ahireti, ahireti cehennemi anlatmıyorum. Teda'u terk edecek. Yani bırakacak. Kim el halime halim selim en akıllı olanlarını minu içlerinden içlerindeki en akıllıyı bile nasıl bırakacak? Hayrane şaşkın vaziyette bırakacak. Öyle bir kargaşa içlerinden kaynaklandırarak e, onların başına musallat edeceğim ki en akıllısı bile bundan nasıl kurtuluruz diye çözüm üretemeyecek. Hayran, hayran şaşkın demek Arapçada. Hayret ettim yani. Şaştım kaldım demek. En akıllısını şaşkın bırakacaksa ondan aşağısı bundan hiç kurtulamayacak demektir. Hakikaten allah Teala insanları dinle kandıran, din efendim hizmetleri göstererek işi dünyalığa çeviren, maddi imkanlar peşine koşan, iktidar hevesine, hırsına kapılan efendim dini ağız kullanıp kuzu postuna bürünüp kut kalbi taşıyıp baldan tatlı konuşup insanların efendim ee, aleyhinde dolaşan çalışan ve burada da tabi mallar mülkler ve imkanlar yayan insanlara bir fitne göndereceğim en akıllısı hayran şaşıp kalacak diyor en akıllısı bu hadisi kutsi Allah zatıma yemin ettim buyuruyor bu yere düşer mi Allah'ın yemini ya Zaten her şeyi yapmak kadir yani. Ben bir şeye yemin ediyorum. Bazı kere yapamıyorum. Yeminimde hanis olursam da yemin kefareti ödemek zorunda kalıyorum. Neden? Her şeye kadir değilim. Yemin ediyorum ama her şeye kadir değilim. Yapamıyorum. Vallahi şunu yapacağım diyorum. Yapamayınca da kefaret ödemek zorunda kalabilirim mesela. Hani böyle şeyler çok yemin etmemek lazım ama oldu ki yemin et. Çünkü her şeye kadir değilim. Yapamıyorum. Ama Allah yemin ettiyse her şeye kadir. O zaman yapacak. Hatta yaptı. Yaptı. Şu an. E, ortamları haberleri hava hadislere bakarsanız birkaç senelerdir e, baya bir operasyon var fitne operasyonu var yani bu fitne en akıllıyı bile şaşırttı bıraktı yani en akıllısı diyor ki nasıl kurtulacağız arkadaş e, nasıl kurtulacaksın arkadaş evvela nefsinin kötü huylarından kurtulacaksın evvela ayet hadislerde edilen yasaklardan kurtulacaksın evvela Allah'a karşı cesaretli olmaktan kurtulacaksın Allah'ın acele ceza vermemesine aldanmaktan kurtulacaksın. Tövbe edeceksin. Ondan sonra Allah senin ka tövbe kapısı açık. Kabul ederse tövbeni bu fitneyi Allah durdurabilir. Ama şimdi bu fitne durmaz. Çünkü sen Allah'a karşı cüret gösterisi yapıyorsun ya. Bütün Allah'ın yasaklarını din adına işliyorsun. Bu nasıl işte? Bu kadar maddi menfaatlere alet olunur mu? Bu kadar dünyacılık olunur mu? Bu kadar holdikleşilir mi? Bu kadar maddi menfaat peşinde tarikattır, cemaattır efendim bunun ne işi var Efendim e, milletin paralarıyla, cemaatlerin paralarıyla, müritlerin paralarıyla, efendim sen holdingleş, ondan sonra kara paralar akla, ondan sonra fabrikalara, e, kendi adamlarına yönlendir. Milyar dolarlar, milyar, milyar, milyar, on milyar, yirmi milyar dolarlar, milyon değil milyar dolarlar. Bazı tarikatlarda, bazı cemaatlerde holdingleşmiş paralar var. Ne bu ya? Bu ne dini ya? Millet aç Millet aç. Her taraf yetim dolar her taraf fakir dolu. Yani bu böyle bir şey. Din adını alacak işte bunlar arkadaşlar. Derneksiniz, zekat toplandı, dağıtırsın ayrı bir şey. Vakıfsızın toplandı ayrı bir şey. E sen fabrika kurmak, ticarede, vahan, hamam de bunlar olmaz. Din adını olmaz. Milletin parasıyla olmaz. Kendi ticarede zengin olursun, Allah çok versin. Ayrı bir şey. Bunlar. Bunların sonu suistimale gitti. İstismara gider. İstismara gider. Dini kullanıp dünyayı çekmekten başka manası kalmaz. Biz niye banka kurmadık? Bana dedi, 50 milyar 50 kişi versin. Ben de o zaman çok cemaat vardı. Şimdiki gibi değil. Şimdi ne kadar fakir varsa bana geliyor. Bir tane zengin gelmiyor bana şimdi. Hep fukara bizim cemaat şimdi. Hakikaten öyle. Yani bizim cemaat dernek falan hep elli lira yüz lira. Biz hepçi fakir bizde. Zengin gelmiyor bana zaten. Zengin gelirse hastam var, oku moku onun için geliyor. Yoksa öyle efendim şey değil, duam kabul olur zannediyor. Öyle geliyor bir şeyler de. Böyle yardım vardımış hiç görmedik yani. Bizim dernek vakfı hiç. Bizde nerede öyle yüz bin lira, iki yüz bin lira bir kişi verecek falan. Vakf, yok. Mümkün ama vuku yok yani, vuku yok. E şimdi, e, e bize dediler o zaman vardı. 25 sene evvel kimse de cemaat yoktu ki. Bizde vardı cemaat. Bu fakirde yani bizde derken. ya biz baktım dedim, Ali Efendi babamız ne buyurdu? İhvan ihvana. Ortaklık yapmayın, ihvan ihvana ortaklık yaparsanız bu yüzden biri birine borcunu ödemez, ortaklığını bozar, ortaklık birbirine kazık atar, öbür ortakta ben de bu tarikatta bununla tanıştım, lanet olduğum bununla tanıştığım gün eder, tarikatta bırakır, namazda bırakır, bu yüzden ben ihvan kaybettim buyurdu ve bize vasiyeti var alâ eder efendi babamıza, efendi hazretlerimize tabii ki biz ondan duyuyoruz her şeyi, vasiyeti var bize ortaklık, ortaklık, şirket, birket işlerine cami ikvan ikvana girmeyin. Herkes işini yapsın, Allah kelime mübarek yapsın. Ha o da başka ortak mısın? Ama camide yani tekke de tanışılan, medenize de tanışılan insanlar böyle bir şirketleşmeler şeyler. Zarar getirdi, getiriyor. Ve biz girmedik o zaman. Sen bunları de en hayli sen ben de en ettim. Ben benim de gitti daire birkaç. Mühim değil yani senin kadar ben de kazık edim. O mühim değil. Ama Burada ne yok? Tarikatı kullanıp, cemaati kullanıp, camide, tekkede tanışılan bir olay yok. İslami bir şirketleşme yok. Adam zaten bir şey kurmuş, bilmem pazara çıkmış. Devlet tapu vermiş. Belediye tapu vermiş. Ya tapu yani. Millet tapuya kandık hepimiz. <gülüyor> tapu var yani. Bu ayrı bir şey. Kanabiliriz. Müslüman kandırmaz, kanar. Zaten Müslümanın en büyük vasfı kandırılandır. Hadis-i Şerif El-Mü'min-i Kerim El münafıkül e, hıbbün lehim olacak. Mümin iyi huylu kandırlandır, münafık kötü huylu kandırandır. Bu hadis zaten. E dolayısıyla biz mümin tarafında kalıyoruz kandırıldığımız için. Elhamdülillah diyoruz yine yani. Aldatan olmadık, aldanan olduk birkaç kere. Ama dini kullanmadık. Yani buraya girin, burada hizmet var, buradan dernek yapılacak, burada külliye yapacağız, bu parayla cami yapacağız. Hadi burada ev alın. Böyle bir şey yapmadık hiç, hayatta yapmadık. Girmedik yani. İki kişiyle bu işe girmem ben? Çünkü öyle camiye, derneğe, vakfa, bilmem ne bu işleri sokarsan, holdingleşmeleri bu iyi şey değil. Dinlen, dünyayı çekerler diyor. Yapmamak lazım. Uyanık olacağız. Bir fitne gönderirim ki diyor, en akıllısı şaşar kalır diyor. Akılsızı zaten şaşmış. Onun için Allah bizi fitnelerden muhafaza etsin. Cümlemize ihlas nasip eylesin ki iflastan muhafaza ile iflas olmayanın sonu iflas olur. Ve rüya'n hu yine Ebu Rey radıyallahu teala'yı edilen rivad edilir. Kale, dedi kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki men tehebbebe bunu taberani rivad ediyor bu hadis-i şerifi her kim sevilmeye çalışırsa kime ilennası insanlara neyle bima o şeylerle ki yuhibbüne seviyorlar. Şimdi insanlara insanların sevdiği şeyleri göstererek sevilme kendini sevdirmeye çalışıyor bir adam. Mesela işte namaz gösteriyor, oruç gösteriyor, tevazu gösteriyor, yumuşak huy gösteriyor, takvalılık gösteriyor böyle. Kadınlara bakmıyor şu bakmıyor böyle. Az daha direğe vuracak, önüne bakıyor falan. Aa ne mübarek zat falan. Millet bu işlere çok kanar ha. Bizim millet çok saftır ya. Çok saf. Halbuki adam yokken karıyı yiyecek gibi bakar böyle. ...adamın yanında böyle... ...estağfurullah, estağfurullah falan bir şeyle. ...ya kardeşim tamam bakma estağfurullah diye bağırma... hava alanında ne bağırıyorsun... ...estağfurullah, estağfurullah... ...karının suratına yani şimdi... ...bakma tamam önüne bak... ...yani bütün millet... ...aa ne takva adam ya... ...az daha gözüne çubuk sokacak ya... ...karı, karı gördü diye falan... ...yani yap o numaralara... ...bu davranışlı hareketlere rüzgün... ...Allah herkesin için dışını biliyor yani... bu ...tenada kalsan ne yaparsın acaba... ...adam ol yani... ...bir adam insanlara... ...sevilmeye çalışıyor... Neyle? insanları sevdikleri şeyler. İnsanlar mesela işte namahreme bakmayanı sever. Yani maşallah. Ne iffetli şeref namuslu der değil mi? Mesela sadaka veriyor böyle fakirlere. Şöyle. Aa ne cömert adam görüyor musun ya falan. Yani bu hareketler insanların e, muhabbetini çeker. Ama esas mesele nedir? Efendim ve baraze. Mübareze yapıyor. Yani inatla ısrarla e, aşikar ediyor Allah'a Allah'a karşı. Allah zaten gizli bir şey olmadığı için yani tenhada kaldığında veya insanların görmediği yerde Allah'ın karşısına çıkıyor. Baraz Allah, Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani mevler her şeyi bildiği için neyle bir mahşelik yakraun? İnsanların istemediği şeylerle. Halbuki insanlar onu tenhada yaptığı hareketlerle ve davranışlarla görse efendim cimriliği var, aksiliği var, huysuzluğu var. Efendim belki zinası var, belki gıy gıybeti bol, dedikodusu var, iftirası var, var da var. Ama insanlar onu görmüyor. Kalbi kurt. Ama insanlara, onların sevdiği şeylerle görünüyor, Allah'ın karşısına insanların hiç istemeyeceği şeylerle çıkıyor. Yani Allah'tan gizleyemeyeceği için bir şey. Tenada kaldığında insanlar görse hiç beğenmeyecekleri şeyler yapıyor. Yani insanlar görse de nefret ederler. Bir de suratına bakmaz da tükürürler de bir de. ne... Adam mısın derler ama gördüklerinde elini öpüyorlar Evliya zannediyorlar. böyle vardır vardır ya bu adam yutturamaz Allah buyuruyor yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vahiyini konuşuyor burada lakıyallah Allah'a kavuşacaktır ve halbuki Allah aleyhi ona gazban yani Evliya Allah diyorlar ki Allah bana gazap edecek yani hiç benle muhatap olmadan beni direkt cehenneme atır çünkü direkt cehenneme yanarım hiç olmaz. Ama Allah'ın gazabı diyor, ateşten çok yakar. Çünkü ben sana kızgınım diyor Allahu Teala. Yani hakikaten böyle, e, bu, esası budur yani. Anlayan hassas, duygusal insanlar için böyledir yani, hakikaten. Yani ben şimdi hazretleri bana kızıp, e, yani hakikaten gazap edeceğini mesela, bir ceza versin. Yani hiç efendi hazretleri gazabını görmeyeyim de, bir ceza versin. Çünkü utanırım yani, ben ona çok itibar ettiğim bir insan yani, ben duygusal bir insanım mesela. İkisinin arasında muhayyer kalsam, ceza yok ama sana kızmış, bağıracak. Ben yani o kızgınlığını görmeyeyim derim yani. Ben ver bir ceza çekeyim yani. Neyse maddi manevi ceza çekeyim derim yani. Çünkü neden gazabını müşahede daha ağır gelir. Yani onun için Allah'ın gazabına uğramak cehennem ne ki? Yani? Cehennem Allah'ın gazabıyla tutuşmuş zaten yani. Gazab olduktan sonra her bela geldi. Onun için içimiz dışımız bir olsun buyurmak istiyor. İnsanların önünde, gözü önünde yaptığın güzel amelleri tenhada kaldığında da yap. İnsanlara dıştan konuştuğun görüntüleri, efendim hocam diyorsun, adama hürmet ediyorsun veya Müslüman kardeşim diyorsun, ihvan kardeşim diyorsun, musafi sarılıyorsun, ediyorsun. Millette seni mütevazi ahlaklı haza beyefendi sanıyor. Sonra arkadan gıybet ediyorsun, dedikodu ediyorsun, iftira diyorsun, adamın ırzı namusuna kadar konuşuyorsun. Bunu yapmamak lazım. Yapmamak lazım. Yaparsan Allah'ın gazabına çarpılmış olarak Mevla'nız çıkarsın ve selam. Yine bir hadis şerif, bu da bu da beni de, beni de bana çok dokunuyor. Hadislerin çoğu da bana dokunuyor da bu hepten bana dokunacak. Bana, hafızlara, hocalara dokunacak. Özellikle. Biraz cahiller daha kurtuluyor bu hadisten. Şimdi okuyacağım hadisten. Cahillerin de bazı yarın ahirette iyi ki cahil kalmışım diyecek. Belki de avantajlı yönleri olacaktı gibi de düşünüyorum. Yani bu hadis-i şerifleri okuyunca düşünüyorum yani. Ve vaat, anhu Ebu Reyre'den Eza. Geri iki hadis gibi. Hatta iki hadistir. Yani başından beri iki hadiste de Ebu Allah radıyallahu anh ediyor. Kâle dedi. kâle buyurdu. Kim? Resulullah sallallahu ale aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Teavvezu. Çok sığının. Billahi Allah. Neden? Min cübbil huzni Hazen diye de ben ee, biliyorum. Bazı rivatede de Hazen'de var. Min cübbil hazen de olur, hüzün de olur. Üzüntü kuyusundan. Kuyunun adı neymiş? Üzüntü kuyusu. Neredeymiş bu kuyu? Cehennemin dibindeymiş. Cehennemin dibinde bir kuyu var. Kuyunun adı üzüntü kuyusu. Acayip bir şey yani. Bundan çok sığının. Allah'ım bizi hüzün kuyusundan muhafaza eyle. Allah'ım bizi oraya düşürme. Allah'ım bize gösterme falan. Dua yapın. dua diyor. Ben de hiç mesela Allah Allah hiç böyle bir dua yapmadım. Halbuki en çok benim yapmam lazım yani. Bunu biz ben bunu çocukluğumdan ezberlediğim bir hadistir yani bu benim. Fakat bunu dua olarak yapmış değilim yani. Yani yapalım bunu. Galu dediler ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü ve ma nedir cubbun? Ee, hazen. Üzüntü kuyusu nedir yani? Biz de yeni duyduk diyor sahabeden. Hep yeni duyuyorlar. Bize duyuruyorlar şimdi. Tirmizi rivat ediyor bu hadisi. İbn Mace de rivat ediyor bu hadisi. Kâle vadin bir vadidir. Vadi var iki dağın arası. Fi cehenneme. Cehennemin içerisindedir. Cehennemin içinde özel bir vadi var, bölüm var. Tete'avvezu sığınıyor minhu oradan cehennemü cehennem. Külle her gün miyete merratin. Yüz kere. Aşağıda bir e, hadis-i şerif var yine. E, Külle yevmin, merratin. Dört yüz kere rivati var bu hadis-i şerif. Bunu taberani evsatta zikredilen Rivaatte 400 kere diyor. Cehennemin diğer bölgeleri o bölgeye düşmemek için bir rivayet 100 kere, bir rivayet 400 kere yemin her gün, yani 24 saatlik bir gün var ya bu bizim günümüzün içinde ahirette de neler oluyor? Ahiret şu anda kurulmuş yani. Cennette var, cehennemde var şu an zaten. Her gün cehennem 100 kere dua diyor. Ya Rabbi diyor, beni üzüntü kuyusuna atma. Yani cehennemin diğer ateş yanan bölgeleri Oraya atılmaktan korkuyor. Çünkü ucunduk uyusu demek cehennemi de cehenneme çevirecek yani. Bu böyle bir şey olabilir mi yani? Bu, bu olabilir. yani Olabilir değil. Oldu bile yani. Hadis-i şerif ne buyuruyorsa biz bunlara aynen iman ettik. Biz ilahiyatçıların dalalette olanları gibi semboliktir, temsilidir diye ayetlere, hadislere mana vermiyoruz. Ne diyorsa aynen var ya. Sembolik olur mu ya? Tiyatro mu çeviriyor Allah Resulü? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi mi korkutmak için uyduruyor? Haşa. Sembolik diye bir şey yok. Aynı var bu. Yüz kere Ya Rabbi bizi buraya atma diyor. Biri var dört yüz kere her gün. Allah'ım beni üzüntü kuyusuna atma diyor. Allah Allah. Bu nasıl bir yer ki ya? Nasıl bir azap var bu vadide ya? Aman Ya Rabbi biz ne kadar sığınmamız lazım. Kriyle dendi dendik Ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi. Ve hemen kim yedhulu girecek hu bu kuyuya? Kuyu bu kuyu. Kuyu da bir acayip bir şey. Yani hani enine olan bir yer cehennemde de böyle enine olsa insan yansa bile hani enine ya yani bir şöyle bir yerlenirsin peki ne bileyim yanıyorsun da kardeşim bak bunu. Kuyu çok fenadır bak kuyuda zaten ateşe de yok. Adamı kuyuya at ateşe lüzum yok. Kuyu zaten nefesi gitti. Bir de ateş var kuyun içinde. Cehennem sığınıyor Allah oradan ya. Cehennemin sığındığı cehennemde bir vadi var. Kim girecek? Bu çok bu mühim bir hadis-i şerif. El-Kurra'u kıraat yapanlar. Kurra, kurra demek böyle Kur'an'ı çok iyi okuyan, işte aşere bilir, vücuh bilir, takrib tayyibe falan da var neyse. Yani kıraatı düzgün falan, aşır okur. İşte bunlar gösterişe çok müsait. E çünkü zaten düzgün okuyan ben şey niye gösteriş yapacak? Rezil oluyor zaten. E sesi güzel olmayanı da kimse itibar etmiyor. Sesi de varsa, kıraatı da varsa, burada gösterişe müsait zemin var. el kurrau Kur'an okuyanlar ama el-mura'ûne gösteriş yapanlar neyle? Bi-a'mâlihim amelleriyle. Şimdi alimler tabii hadis-i şerifi tefsir ederken sadece Kur'an'ı güzel okuyan hafızlar kastedilmiyor. Bak burada diyor ki hufazul Kur'an, Kur'an hafızları. En başta hafızda. Bu hafızlarda da çok sıkıntı var. Yani hafızlarda namaz kılma oranı çok düşüktür biliyor musunuz? Hafızlık bitirmişlerden namaz kılma oranı çok düşüktür. İhlas oranını bilmiyorum zaten. İhlas, neyle tartacağım adamın ihlası? Namaz kılma oranı düşük diyorum sana daha. Ne anlıyorsun daha? Acayip bir şey. Bu ümmetin münafıkların ekserisi Kurra'dan çıkar diyor. Hadis-i Şerif ya. Ekseri münafık Kurra'dan çıkar diyor. Yani özellikle Kur'an kıraatıyla ilgilenen. Şimdi zaten fakih makih kalmadı ki. Yani İstanbul'da kaç tane fakih var? 15 milyona kaç fakih düşüyor? Yani 80 milyona kaç fakihdir düşüyor Türkiye'de? Fakih, fakih. Mesela ben fakih makit değilim. Tevazu içinde söylemiyorum yani. Fıkıh ihtisasım yok. Her Svet'den sorarsın, incelerim. Cevap verebilirim belki ama fıkıhçı değilim ben. Yani fıkıhçı zaten çok az kaldı. Şimdi yoğunluk, çoğunluk nerede? Kur'an'da. Niye Kur'an'da? E, bu var. Kimse gelip de karıyı üst dolakla boşadım, karı gitti mi sormuyor ki. Niye sormuyor? Boş oldu diyecek. Bari idare edelim bu şekilde. Zinaya devam edelim karıyla demek istiyor. Fıkıhçıya soran yok yani. Onun için fıkıhta para yok. Para nerede var? Mevlutan çağırsın Efendim, kıraatçı çağırırsın. Şimdi en sosyetikler bile güzel okuyan hafızları çağırıyor. Bir tane fıkıhçıya fetva soran var mı? He? He? Şu ailesi, bu ailesi, Türkiye'de bu kadar sosyetteki aile var. Ben hep duyuyorum. Anasının mevlütü, babasının onları duyuyorum. Ama bir tane fıkıhçıya müracaat eden bir sosyete görmedim. Adam diye ne karıştıracağım diyor. Onun için tehlike kurraada Ahir zamanda kurra artacak, fukaha azalacak. Ümmetin başında fıkıhçı çoktu, kıraatçı azdı. İmam-ı Azam Geldi, geldi, geldi, geldi. Şimdi o zaman... Hutbeler kısa okunur, namaz uzun kınılırdı cumada diyor hadis şerif. Ahir zamanında ne olacak? Hutbe 20 dakika, namaz iki dakika. İki takla bir bakla bitti. Namaz iki dakika. Bir buçuk dakikada iki rekatı cuma kıldıran imam var. İki dakika bile tutmuyor. Hutbe 20 dakika. Okuyor da okuyor. Çünkü hutbeyi uzatacaklar diyor. O zaman diyor kurra çoğalacak, fukaha azalacak. Çok tehlikeli bir zaman gelecek ahir zamanda diyor. Tam üstüne bastık yani. Şu anda hafızlıkla uğraşan, kıraatla uğraşan falan çok. Fıkıh, tefsir, hadis kalmış Nihanda diyor ya İsmet Baba Kardeşim. Allah Hakikaten öyle yani. Onun için kurrada tehlike var. Ama tabii her hafız, kıraat yapan, okuyanada bu denmez ama el-muraune gösteriş yapanlar bir amali. Amelleriyle gösteriş yapan. Tabii alimler de buna dahildir diyor şeyhler. Fıkıhçılar da buna dahildir. En nihayetinde burada bir vasıf ön plana çıkıyor. Amelde ihlas olmayan fıkıhçı ihlassız. Allah için iş yapmaz. Ya da para verirsin, fetvayı değiştirir. Ondan sonra alim işine göre konuşur, adamına göre konuşur. Mürayi, gösterişçi. Hafızlara da bunu diyor. Şimdi burada e, bir hadis-i şerif daha var. Yani bunun divadne ve ne bu kazal kurra ilallah. Hatta Yine ve laf diyor ikinci lafız taavuzu billah Allah sinimizcub bil hazen üzüntü kuşundan Rasulullah dediler ve macub hazen üzüntü kuşu nedir? Kale buyurdu vadim fi cehenneme cehennemde bir vadi var tetavuzunu cehennemi. cehennem ondan sığınır. külleye her gün arba met 400 dört yüz kere. Bu şimdi öbürü var kile ya Rasulullah dediler ey Allah'ın elçisi wenyet kulu kim girecek ona? Kale buyurdu. ürd de orası hazırlandı hazırlanacak değil hazır bekliyor Allah muhafız Lil kurayi kırat yapanlar. Hafızlar hocalar diyeyim kısaca. El-Mura'yine gösteriş yapanlar. Neyle amal amelleriyle. İhlassız davranana. Ve-i'nem gazel-kurra. E, kıraatçıların yani e, hafızların, hocaların en buz edileni. İlallâhi Allahü Teala Teâlâ. Kimdir? Ellezine o kimselerdir ki Yezûrûne ziyaret ederler. El-Ümerâe. Devlet reislerini ziyarete giderler. Devlet reislerini ama hangi devlet reislerini? Ve bazı nüsek, bazı nüsekallerde diyor, el-ümera, el ceverate zalim liderleri, zalim, zorba, diktatör liderleri ziyaret ederler. Tabi şimdi ziyaret ederlerde de, burada yine bir hadis-i şerif devreye giriyor, el-ulema, ümena Allah, alimler Allah'ın güvendiği kullardır. Mâle müdahir-i sultan, devlet işlerine sultanlarla karışıp görüşmedikçe. Fe-i devlet liderleriyle, Karışık görüşürlerse fehzeruhum onlardan sakının diyor. Onlardan sakının diyor. Şimdi burada kendi işlerini gördürmek için devlet yöneticileriyle görüşenler dikkat et. İhale almak için, arsa almak için, kendi tayini için, kendi rütbesi makamı için, maaşta ilave için. Bu, bunadır. Ama sen niye görüşüyorsun devlet reisiyle? Emri bil için, vaaz için, nasihat için. Ehl-i sünneti anlatmak için, Ehl-i sünnet dışı fırkalardan onu uyarmak için. Ha. Veya bir zulme uğrayan mazlumun hakkını arayıp kurtarmak için. Bu başka. Allah herkese ne yapar? Niyetine göre muamele yapar. İnnemel a'mal Zalim bir sultanda görüştü. E niçin zalim sultanla görüştün? E zulmü durdurmak için. Ha o zaman Allah sana cevap verir. Ama sen niye gittin? Tayin, terfi, makam, mevki, koltuk, sandalye. E o zaman olmaz. O zaman hafızların, Allah'ın en kızdığı hafızlar ve hocalar zalim yöneticileri şahsi menfaatler için ziyaret edip bir de karışıp görüşen böyle sıralı, sıkı fıkı, yuhalitun ediyor yani. Yuhalitun ne demek? Karışıp görüşmek artık iç içe. Devamlı o da kafasına göre hoca bulmuş. İttediği fetvayı ondan alıyor falan. Namazı üçe indiriyor. Efendim sen yok çok meşgulsün e, Sayın Valim sen 3 vakit, vakit Kılsan olur diyor mesela böyle hocalar var Şia'da 3 vakit ya çünkü Mesela diyor olur diyor Mütah nikah falan sen diyor dışarıda Çok geziyorsun diyor bilmem ne karın yanında Değil karın yaşlanmış yani caizdir E harama helal diyen hocalar var bugün Namazı 3'e indiren hocalar var Bugün İnsanlar sapıtıyorsa Bunlara da fetva veren Sapık hocalar olmazsa olur mu ya? Nereden sapıtacak adam? Onun için e, diğer hadisin rivayetine yülka atılacak fi üzüntü kuyusuna el garrarune garrar demen son derece aldatanlar. Çok aldatıcılık. Kıylü ya Ey Allah'ın elçisi ve mel garrarun son derece aldatanlar. Kim bunlar? Gösteriş yapan. Çünkü içinde başka niyet dışında başka hareket. Fit dünya, Dünyada amelleriyle gösteriş yapanlar Müslümanları, insanların İslami duygularını, dini hislerini sömüren aldatıcılardır diyor. Bunlar üzüntü kuyusunun dibini boylayacak. Onun için son derece sakınmamız lazımdır. Allahu Teala'ya sığınmamız lazımdır. İhlas olmadı mı? Gittik ahirette. Bir de baktın sevaplarım çok zannederseniz mizanda sağ tarafta Baktın ki hepsi sol tarafta. Çünkü neden? Niyet bozuk. Yani kazanacağım dediğin yerden kaybedersen, ümit bağladığın noktada helaka gidersen, yani bu daha kötü koyar adama be. Adam zaten yandım diye çıkmış mahşere diyor ki zaten ben içki, kumar, faiz, puş ne olacak? Yandım diyor yani. Bu adam, e zaten bir de baktı sol tarafta zaten kitapta ne yaptıysan, ne doğrarsan tabağına gel okay, el kaşığına. E, o da yaptığını da. Bir de baktın sol tarafta hesaplar çıktı. O arada belki bir sadaka verdi. Belki bir dua aldı falan fişman. Bir af kapısı yine var tabii ki. O adam çok hayal kırıklığına uğramaz. Ancak şundan hayal kırıklığına uğrayabilir. Allah belki buyurabilir ki hadi bir fakire yardım etmiştim. da affettim. Bir de baktın şimdi falan. Bu da var yani. Bu adam ancak tersten hayal kırıklığına uğrayabilir. Çünkü zaten battım diye çıktı. Mahşere. Ama sen nasıl çıktın? Hacıyım, hocayım. 60 tane haccım var. 80 tane zekat, 40, 40 Ramazan itikaf. Uu! Sen nasıl çıktın tulum? Ya ben zaten mizanda melekler tartma lazım yok derler bu mübareği falan zannediyarak çıktın. Bir de baktın sol taraf şahak aktı, sağa dibe vurmuş. Neden? Ve vedalehum minallahi male mekun yuhtesibun. <gülüyor> Efendim çok uğurdu bu adet. Hiç beklemedikleri şeyler çıktı karşılarına. Mahşer günü diyor Allah Teala. Bunun tefsirinden İmam-ı Gazali Hazretleri şu sözünü söylerdi Efendimiz. Hazretleri. Amil ve amalen. Bir takım ameller yaptılar. Zannuha hasenat. Onları cevaplı iş zannettiler. Ne yaptık ya? Ümre yaptık. Ne yaptık? Vaaz ettik ya. Ne yaptık? Kur'an okuduk, aşırı okuduk. Günah mı yaptık? İçki kim içtik arkadaş? Zannettiler ki sevap yaptılar. Feveceduha. Bir de onları baktılar. Ki buldular. Fikif feti seyyat. Günahlar kefesinde solda çıkmış. Neden? İhlas yok. Niyet bozuk. Niyet, niyet, niyet. Yani Allah'tan korkalım. Böyle başımızı önümüze yiyelim. Kalbimizi müşahadeye alalım. Hani dediğiniz hastayı müşahede Yoğun bakım, yoğun bakım. Biz yoğun bakımlık bir durumdayız. Bizim kalp yoğun bakımlık. Hani hastanesi de yok ki gideyim arkadaş. MR'a gireyim, check-up'a gireyim. Yok ki. Ancak tasavvuf, ihlası anlatan ilimler, ihlas sohbetleri, ihlas dersleri. Bakın. Ee, başından beri tergit dersleri ihlastan bahsediyor arkadaşlar. Onun için iyi bir şey yaptım zannedip de ahirette günah tarafında bulup da hayal kırıklığına uğramaktansa şimdi gösterişten sakınmaya çalışalım. Farzlarda gösteriş olmaz. Farz namaz cemaatla kılacağız. Ne gösteriş olacak onun? Ama yine biz kalbimizi müşahedeye alalım. Devamlı kontrol altında tutalım. Şirkten sakınma duası gelecek. Gizli şirk riyadır, gösteriştir. Bu gösterişten sığınmak için küçüğünü, büyüğünü giderecek bir dua üret diyeceğim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dualarım kitabında var. Geçen sohbette geçti. Herhalde bir sonraki derste, hadis derste haftaya pazartesi inşallah buluşuruz. O derste de geçecek. Bari o duaya devam edelim. Devamlı okuyalım o duayı. Dilimize pelesenk edelim. Allah'a sığınacağız. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bugün cehennemdeki kuyudan Allah'a sığınıyorsun. E sen riyadan Allah'sın zaten. Riyadan mı kuyudan kurtuldun. Riyadan sığın Allah. Allah'ım cümlemiz ya Rabbim. İhlas ile müşerref riyadan muhafaza ile, kurban olduğum sana Allah'ım dualarınızı lütfeyle, kabul eyle. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kethira elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.